Économie écologique Genç Erbaycan, Mahir Ulgas ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'da bir ekonomi ekoloji programında daha beraberiz. Bugün Pelin'le beraberiz. Günaydın. Günaydın Pelin'le herkese merhabalar tekrar. Herkese merhaba. Konuğumuz da var. İki konuğumuz var bugün. E, Gülcan Niç, e, Almanya'dan. ...katılıyor bugün programımıza. Yeşil çemberi anlatacak bize. Almanya'da faaliyet gösteren bir yeşil topluluk değil mi? Yeşil Hı -hı. topluluk. Evet. Bir de Yana e, Prüs hanımefendi var yine Almanya'dan. İlginç bir kitap e, projesi var. Çevre ve kültürün, çevre ve Sürdürülebilirliğin bir araya geldiği bir kitap Almanya'da yayınlanmış. Ve bunun Türkiye'ye çevrilmesi de ve yerelleştirilmesi yerleştirilmesini konuşacağız ikinci yarıda. İlk yarıda biraz yeşil çember e, nedir bilmeyen duymayan görmeyenler için <gülüyor> Evet, nasıl anlatırsam bilgilendirelim şey. hikayesi evet, nasıl oldu yeşil çemberin Evet İstanbul'da olmaktan ilk önce çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum gerçekten ve bütün dinleyicilerimizi ben selamlıyorum ve sevgiler olmak istiyorum. Evet ben Gülcan bundan 8 sene önce Berlin'de Yeşil Çember'i kurdum bu kurma fikri nereden geldi diyecekler Almanya'da çünkü çok güçlü bir çevre şeyi var yani çevre bir hareketi var 70'lerden eee <gülüyor> yani çok e, yaygın e, işte bir hareket var. E, şi, i̇şte ve ben bu Alman çevre e, hareketinin içinde e, yer alırken Almanlarla birlikte sokağa bir çıkarken, pankartlar tutarken <gülüyor> imzalar ve toplarken e, yıllar sonra şeyi fark ettim. Ya benden başka hiç Türk yok. Tekim ben. <gülüyor> Nerede bu Türkler? Dedim sırf Berlin'de yüzün yani yüz binin üstünde şey vardı o zaman yani sekiz sene önce. Evet Türk Hı -hı. yaşıyordu ki Almanya'da üç milyon <gülüyor> Yakını ve bir sayı. Yani bir fikirle başladı, bir şeyle başladı. Ah nerede bu Türkler? Neden çevre ve ekonomklarıyla hiç yakından ilgilenmiyorlar? Sonra bir başladım dedim hiçbir şey yok bir materyal, bir flyer. Yani Almanca bilmeyen vatandaşlarımız için çevre hakkında bilgi edinme imkanı sıfırdı yok. o zaman. Evet, böyle bir vizyonla da başladım sekiz yıl önce. Evet. İlk neler yaptınız? Kime gittiniz? Hangi kapıyı çaldınız? Evet, kapı kapı gezdim. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı kapı kapı, <gülüyor> kapı <gülüyor> gezdim. Berlin'de miydiniz? Evet. Berlin'de. evet, yani kurduktan iki üç sene sadece şehirde kaldık. Aynı bir şehirde kaldık ve gönüllüydü zaten. Yani ilk üç yıl ben bu işi tamamen gönüllü götürdüm ve kapı kapı çaldım. Türk derneklerine gittim. Hı -hı. Pek ciddi almadılar ya... Gülcan Hanım bu çevre konusu çok lüks bu konu. İnsanların başka <gülüyor> sorunları var. Burada, Burada şey. <gülüyor> aslında pek sekizde, geçen <gülüyor> sekiz şeyde <gülüyor> de <gülüyor> pek <gülüyor> değişen bir şey olmadı diyebiliriz. Ee, yani bayağı bir sabırla ben... E, ...şey yaptım... bu ...başladığım bu yola ve devam ettim... ...yılmadım... Hı hı. ...gittim... ...sonra ikna olan insanlarla birlikte... ...çalışmaya başladım... ...sonra bana bir Alman örgütü kapılarını... ...şey yaptı sonra... ...Gülcan hı. ve dedi... ...bizim çatımız altında... ...yani Almanya'nın en tanınmış... ...ve yarım milyon destekleyicisi olan... ...bir dernek... Hı hı. ...dedi gel dedi... ...bizim ve bütün... ve ...ştruktularımızı kullanabilirsin... <gülüyor> işte toplantılarınızı hmm. gerçekleştirebilirsiniz. İşte fotokopi yapabilirsiniz. Masraflarınızı işte şey yapabiliriz. Güzel, yapabilir. bayağı güzel. İyi altyapı sunmuş. Evet, ya. gayet yani. Öyle çok hızlı bir şekilde şey yaptı orada. Yani e, başladı. İşin zor e, bir tarafı gönüllüler e, bir, bir şey yapmaktı. ve bulmaktı. Sonra ben etrafımda ne kadar Türkiye kökenli varsa söyledim. Dedim kim e, ve dedim toplum için faydalı bir iş yapmak istiyorsa gelsin. gelsin. <gülüyor> ben böyle evet. bir o, oluşum e, e, bir startı vermek istiyorum. Kim çorbada benim de Ve tuzumu ve bununsun istiyor diye haber gönderdim. Ve bütün tanıdıklarıma evet. öyle başladık küçük bir Aslında badımdan. şey tabii yani hani bu kadar çok kapı çalıp yani insanların bu ilgisizliği aslında insanı biraz yıldırabilir Yolurum. de yani vaz da geçebilir ama tam tersi, ama, tam tersi de, siz <gülüyor> epey aslında mücadele verdiniz ve sonunda da bir yere vardı. Peki belki biraz faaliyetlerden bahsedelim. Yani size o altyapı sunulduktan sonra evet. siz tabii biraz daha rahatladınız. Sesinizi daha rahat duyurmaya evet. başladınız muhtemelen. Neler oldu ondan sonra? Oo, evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok hızlı bir şekilde sonra biz konseptler ve geliştirmeyezo başladık. Çünkü hiçbir Türkçe materyal yoktu. Yani bakabileceğim, hmm. görebileceğim şöyle şöyle. Yani hepsine sıfırdan bizim başlamamız ve gerekti. Gönüllerimizle ve birlikte biz işte insanların anlayacağı bir şekilde yani Türk bir seviyede nasıl biz bilgilendirmeler çıkarta hmm. diye ilk materyallerimizi çıkardık sonra işte ne enerji ve tasarruf hakkında ...ondan sonra ve temizlik ilaçları hakkında... ...ve tüketim hakkında... Sonra hemen kurulduktan altı ay sonra ilk çevre gününü organize ettik hmm. Berlin'de. İlk e, Türk ve çevre gününü organize ettik. Ve sekiz yıldır bu devam ediyor Berlin'de. Ve e, Berlin ve dışına çıktıktan sonra zaten biz Almanya'nın sekiz on şehrini fethettik. Şey <gülüyor> tırnak işareti içinde söylüyorum <gülüyor> bunu. Şimdiye kadar çevre günleri e, e, birçok e, e, e, şehirlerde gerçekleşti. Hmm. İşte ilk başladığımız Berlin'de Sonra şeyi fark ettik. Ya i̇nsanlar istiyorlar. Kaç yüz kişi sonra ve çevre gününe geldi. Seminerler sunmaya başladık. O ilk önce ilgisi olmayan dernekler. A Gülcan bizim derneğimize de gelip anlatır mısın? <gülüyor> i̇şte su tasarrufu, enerji tasarrufu neymiş? Yani yavaş yavaş onlar da bu konunun ciddiyetini farkına şey yaptılar, vardılar. Sonra çıkardığımız materyaller kapış kapış gitti resmen. Bütün... Almanya'dan böyle siparişler hmm, gelmiyor e, şey şehirlerde. E farklı şehirlerde. hiç gitmediğimiz e, şehirlerden. şehirlerden biz de istiyoruz e, gibi. Sonra seminerler sunmaya başladık. Bu seminerlerde biz çevre e, elçileri e, yetiştirmeye başladık. Hmm. Çünkü şeyi fark ettik. Yani Berlin dışına çıktığımız zaman bizim multiplikatörlere ihtiyacımız olacağını, o, o multiplikatörlerin de çok iyi e, bir hazırlanmış olması gererek e, şu an Almanya çapında. 150 multiplikatörümüz o var. Eğitiniz siz onlarda. Evet, aynen. Evet, o 150 e, civarındaki multiplikatörümüz Almanya'nın 9-10 şehrindeler. Ondan sonra yani Berlin'i sayarsak 10 saymazsak be, epey yayılmaya, yayılmaya başladınız az sonunda. Aynen. Şimdi destekçilerimiz, diyelim ya da e, faaliyetlerinize katılanların e, kadın mı, erkek mi, genç mi, yaşlı mı, orta yaşlı mı kimlerden oluşuyor? Kitleniz. Şunu söyleyeyim önce, kadınlar çoğunlukta tabii ki her, her yerde zaman, olduğu gibi. Evet her yerde olduğu gibi kadınlar. <gülüyor> Bize katılanların yüzde sekseni kadın. Fakat şey olarak yani baktığımızda toplumu yani toplumun her kesiminden insanlar var. Yani en küçüğümüz 16, hmm. en yaşlımız 72 yaşında. Sonra üniversiteyi bitirmiş, doktorasını işte yapmış, kişiler de var. Hmm. Okuma yazma bilmeyen hanımlar da var. Yani bizim en büyük aralarımızdan Çeşitli. Toplumun evet çeşitlisi yani sadece bir kitlesine şey yapmıyoruz, ulaşmıyoruz. Yani kim olursa diyoruz herkes yani bu toplumun... aynı açık Aynen. kapınız. Evet. Onun için herkes de bizim kapımızı bir çalıyor artık. evet Peki yani tabii ağırlıklı olarak ıı, Türkiye vatandaşları komünitesine... Evet. E, hitap eden bir yapıdasınız Nelerle başladınız ve belki daha sonrasında e, Onların talepleri oldu Yani biz belki şu şu konuları öğrenmek istiyoruz Bu konularda bilinçlenmek istiyoruz evet, Ağırlık verilen konular yani Siz neyle Hı. başlamıştınız sonra nereye evet. doğru evet. kanalize oldu bu? Evet. Belki biraz evet. onların talepleri neye evet. oldu Onlardan bahsedebiliriz evet. ee, Şöyle biz başladığımızda insanlara sadece işte e, Su tasarrufu, e, enerji tasarrufu, çöp ayrımı gibi e, hmm. Konularla biz başlamak istiyorduk Sonra çok kısa zamanda fark ettik ki bu zehirli kimyasallar insanlara çok ilgilendiği yani bir konu. Çünkü bilmiyorum Türkiye'de de öyledir herhalde. Almanya'da kadınlar o kadar temizlik yapıyorlar ki bu temizlik Aynen. için çok zehirli maddeler kullanıyorlar. Hastalıklar yaygınlaşma başladı. Sonra dedik ki ya biz bir bakalım bu zehirli maddeler günlük Hı -hı. hayatımızdaki... Bu konu en çok işlediğimiz bir hmm, şeyler önemli. arasında evet yani evet. insanların sağlığı söz bir konu olduğu için insanlar böyle benim sağlığıma işte hangi maddeler zarar veriyor işte ben hmm. bu plastik oyuncağı çocuğuma aldığım zaman ne türlü hastalıklara işte sebep olabilir ya da ben bu çamaşır suyunu Kullandığım zaman işte benim sağlığıma ne? Yani burada insanlara bayağı biz e, detaylı şeyler sundu, sunduk, Hı -hı. bilgiler sunduk. Ve e, biz sadece bilgi sunmakla e, şey yapmıyoruz, kalmıyoruz. İnsanlardan e, bilgiyi aldıktan sonra davranışlarının değişmesini Hı, istiyoruz. Hayatlarını ha, evet. nasıl uygulamaya koyuyorlar? Evet, aynen. evet, aynen. evet. Peki, e, bir de aslında şunu merak ediyorum. Şimdi tabii çevre konusunda bu ciddi anlamda bir bilinçlenme. E, yaratıyor. Yani işte bu kimyasallar e, gerek sağlığımıza gerek doğaya e, zararlı maddeler falan sonra işte suyu tasarruf edelim enerjiyi daha az kullanalımdan aslında biraz da e, bu Almanya'daki Ee, nükleer enerjiden yenilenebilir enerjilere geçiş sürecinde de herhalde e, Türkiye vatandaşlarında evet. bir biraz daha bilinçlenme oldu. Acaba onların biraz aktivizm yönünü de <gülüyor> e, böyle evet. ne diyelim tanık için de kaşıyan bir durum oldu mu böyle biraz daha hareketlere falan katılmak falan gibi şeyler oldu mu? Evet şüphesiz e, sizlerin de bildiği gibi Fukushima'dan sonra Almanya nükleer enerjiden çıkma ve hmm. kararı aldı ve çıkma ve bu çıkma kararında Türklerin de çok bir damlacık payı olmuştur. Ee, ve sokağa çıktığımızda biz yüzbinlerce insandık hmm. Almanya'da. Onlardan birkaç yüz tanesi Türkiye kökenli. Yani <gülüyor> o, olsun böyle böyle başlıyor zaten. Çok da bizim de evimiz vardı ve e, biz bilinçlendirmeleri gerçekleştirdiğimizden e, beri yani sekiz yıldır kaç bin Türk ailesi yenilene, yenilenebilir enerjilere şey yaptı, e, geçiş geçti, yap. evet, geçiş önemli. yaptı. Yani burada da bir bilinçlenme Tabii, bireysel kursu. kullanım Evet ve üretim çok Evet. Artış gösterdi Aynen. Almanya'da bu konuda. Yani evet. burada da kü bir, küçük binin... adımlarla var, küçük adımlarla önemli. Evet. Peki Alman otoriteleri e, nasıl yaklaştı size? Alman çevre örgütlerinin desteğini biliyoruz. Ama otoriteleri size Oo, nasıl? Evet en son e, işte Cumhurbaşkanı <gülüyor> birkaç ay çok önce. Yüksek bir evet, çok yüksek bir seviyede. Evet çok yüksek. Ben yerel yönetimlerle falan <gülüyor> evet, başlayacağım. Belediye meclisiyle falan. <gülüyor> Cumhurbaşkanı deyince biraz evet. Evet Cumhurbaşkanı'na kadar gerçekten yaptığımız çalışmalar <gülüyor> e, ve gitti. Ondan sonra e, yani çok güzel karşılanıyoruz. Yani yaptığımız bu çalışmalar toplumda çok... E, e, yani çok büyük bir eksiyi kapattığı için ve çok insana hitap ediyor. Almanya'da yani 3 milyona yakın ve Türkiye kökenli olduğu için daha yapacak işimiz çok. Yani biz şimdiye kadar Doğru. 50 bin civarında bir insana ulaşabildik yani yaptığımız ve çalışmalarla. Ama bizim vizyonumuz 20 20'ye kadar 1, 1 milyon Türkiye kökenliye ulaşmak ve onları çevreci olarak 2020'ye kadar. 2020 evet, kadar. evet. Vizyonumuz oldukça evet yüksek. Evet. 3 Ve Alman makamlarından işte bu politik olsun, bu sivil toplum örgütü olsun, bu işletmeler olsun ve şirketler olsun gerçekten hepsi çok ilgiyle e, e, şey yapıyorlar bize, e, karşılık e, veriyorlar. Destek olanlar oluyor. Ondan sonra mesela konferanslar olduğunda ben Almanya'da hep konferans konferans e, geziyorum. Yani sadece Türkiye kökenleri bilinçlendirmek için Türkçe olarak Etkinlikler sunmuyoruz Ben aynı zamanda Almanların Gerçekleştirdiği konferanslara Ve gidip e, insanlara nasıl hitap ettiğimizi Geliştirdiğimiz e, şeylerimiz var Yani metotlarımız var Hı -hı. Bu metotlar Alman çevre Örgütlerinin geliştirdiği metotlardan Farklı metotlar çünkü biz Okuma yazma bilmeyen Hı -hı. insanı bile işin içine katacak e, Konsepler e, geliştirdik Bu çok ilgilerini evet. çekiyor onların çok Barış önemli. istersen bir ara verelim Tamam Ee, aradan önce var mıydı sormak istediğim şey? Çok kısa bir, şey. bir hı -hı. elimde derginiz var Yeşil Çember diye. Evet. Eee telaffuzu zor. Ekolojis, <gülüyor> ökoloji intercultural. Hı hı. <gülüyor> evet. Bu <gülüyor> dergide nelere bahsediyorsunuz? Ne zamandan beri çıkıyor? Nasıl dağıtıyorsunuz? Onu kısaca bahsedelim sonra evet. araya gidelim. Evet. Bu dergide yılda bir iki defa ıı, çıkarıyoruz ve matbaamız var. Yani sponsor oluyor ıı, basılmasında ve gönüllerimiz tamamen bütün ıı, bu derginin tasarlanmasından tutun da yani ıı, şeyine kadar, lektörüne kadar, kadar hepsine hı. tamamen ıı, gönüllerin elinden ıı, çıkan bir şey. ve bir şeyle ve bin kere ıı, şey yapıyoruz bu dergiyi basıyoruz. Bütün Almanya'da işte tanıdığımız bizim etkinliklerimize katılan, bize destek olan insanlara evet, yolluyoruz dağıtıyoruz. Evet, bir de yeşilçember.eu eu adresinden ulaşabilirsiniz. Evet, inceleyebilirsiniz. Sayfa Türkçe zaten. Sayfa Türkçe, evet. Oradan e, incelemek isteyen dinleyicilerimiz olursa. Yurt dışından belki dinleyen, Almanya'dan dinleyen. Evet, yeşilçember.eu adresinden e, bakabilirler. Şimdi bir ara verelim. Aradan sonra sohbetimize devam ederiz. 94.9 Açık Radyo'dayız. Ekonomi Ekoloji Programı'nın ikinci yarısında. Şarkının adını anons ettik mi? Etmedik. Etmedik. Patti Smith'den People Have the Power. Ben bu şarkıyı <gülüyor> üç haftadır çalmaya çalışıyorum. Ara vermiyoruz ama üç Evet, iki haftadır ara veremiyoruz. Bu hafta ara verebildik. İlk hafta çalmak istediğimde Mahir'le burada Siriza'nın Zaferi'nden bahsederken... <gülüyor> İnancı mı çaldınız? Evet. <gülüyor> Hayır hiç çalamadık. Hiç çalamadık. <gülüyor> <gülüyor> çalamadık. Bunu çalmak istedim. Bugün de Almanca bir şarkı çalsaydı uygun evet, olurdu konseptte. Aslında konsepte. doğru olabilirdi. Geçen hafta da e, bu e, divestment konusunu e, ağırlıklı olarak telefondaydık. Evet evet Mahir telefondaydı. Yine e, çalamadık. E, laf bitmiyor bizde. O yüzden şarkı çalmakta zorlanıyoruz. <gülüyor> Şimdi ilk yarıda yeşilçam biri konuştuk Almanya'daki Türk ...ki il topluluğa hitap eden bir çevre organizasyonu konuştuk. Bir de Gülcan Hanım'ın yanında Yana Prüs hanımefendi. Merhaba. Anlamaz. Merhabalar. <gülüyor> hoş geldiniz. Ee, hoş geldiniz. Ee, ben şimdi Türkçe sorup, İngilizce çevirip... ...çeviriyi tekrar yayına <gülüyor> vermeye çalışacağım. Bakalım ilk, benim için ilk olacak. So welcome again Yana. Uh, you're a cultural activist. Yes, kind of. Uh, bir kültür aktivisti. Bize belki yabancı bana ne şey geldi? Kültür aktivisti ne demek? You're mm -hmm. uh, You're a curator. Based in right. Berlin. Uh, how do you combine art and sustainability? Yani sürdürülebilikle uh, sanatı nasıl uh, birlikte götürüyorsunuz, birleştiriyorsunuz? I believe that sustainability is not a matter of politics. I think everybody should be active. Sürdürülebilik sadece bir politika meselesi değildir. Herkes bu konuda aktif olmalıdır. And uh, everybody has a certain talent and creativity. And if I look into art... Um, I can activate these things hmm. in everybody. Um, we hear always, you should not drive the car, you should not take the airplane. But there are a lot of other things in daily life we can change, which can be fun if we do it together with others and think about textile, um, food... Mobility. Evet, en mm -hmm. de book I made last year has a lot of examples and recipes how to behave different. And now we are thinking to make a Turkish version of it. And we are here in Istanbul now to look for... Actors is al meerdere keer in What was the title of the book? It's called Fair Active. Fair Active, moederschevelede structuur, aardilwe, actief horen. Ik heb een jaar het van hoe we het dagelijks leven kunnen Ee, bu kitabı Türkiye'deki sivil toplum aktörleriyle buluşturmak bunu bir yerelleştirmek olarak anlıyorum ben. Burada kendi evet, yorumumla şey yapayım. Evet, evet. Buradaki bir Türkçe versiyonu haline getirmek. Versiyonu, evet. A Turkish version of this book. The Turkish version kind of book. Yeah, but of course with Istanbul um, activists with examples from Istanbul which hmm. are interesting außer vor Berlin people for the Turkish community in Berlin. So we want to combine it. Mm -hmm. evet. Berlin'deki Türkiye topluluğuyla İstanbul'daki çevre konusunda, sürülebilik konusunda uh, faaliyet gösteren aktörlerin bir araya gelmesi ve belki deneyiminin paylaşılması uh, için bu kitap bir vesile. Evet. Uh, tonight you have a meeting, I think, with Turkish civil society actors, environmental actors. Yes. Bu akşam bir toplantınız var Türkiye'deki çevre ve sivil toplum örgütleriyle. Uh, what was aim of this meeting? What you going to talk in that meeting? Bu toplantı ne konuşacaksınız? Amacı neydir? Like we visited already some... Um people here in Istanbul but we think it's good to have them all together because they can also in between network and uh we are curious what they are doing in in their activities <gülüyor> Başka nedir de burada? Hı -hı. Yani belki Türkiye versiyonu için e, farklılıklar e, nerelerde Hı. ve o farklılıklar yani Türk toplumu için e, nerelerde ayrışıyor evet. o modeller? What do you think about the differences between the German and Turkish community regarding the uh, environmental or sustainable models or activities? I think to, to uh, save our planet, we all have the same motivation. But of course the cities are different. If I look to the water system, it's different in Berlin than here. Or the waste, how to treat the waste and recycle. There are different um, things. But other, th um, like how to cook or to um, um, integrate ecological things into daily life. This is the same. Okay. Aslında uh, okay. baktığımızda Gezegeni kurtarmak için hepimizin amacı bir. Ama modeller değişik, şehirler değişik. Berlin'deki atık su sistemi, Türk İstanbul'daki atık su sisteminden farklı, gıda sistemleri oradaki farklı. Ama günlük hayatta yapabileceğimiz değişiklikler, günlük hayatımızda ekolojik derler, kavramları sokmamızdaki hmm. modeller aynı olabilir. Evet. Peki kitap uh, Türkçe'ye çevrilecek mi? Uh, nasıl olacak? Uh, burada basılacak mı? Hmm. Kim basacak? Belki biraz onlardan bahsedebiliriz. Do you think it will be published in Turkish in Turkey or how many copies it will be? Have, it will be. Uh, we start with a uh, small amount. We cannot reach all millions <laughs> of Turkish people. <laughs> <laughs> But if we have a first step and then maybe do the second edition. Okay. Huh. Almanya'daki ben iki uh, sormak istiyorum. Pardon. Kitaba gelen reaksiyonları. What was the reaction of German committee Berlin committee to the book. Um it was very positive. I got two prizes already from environmental um, associations and also from the government as the green arm there. So I think it's worth producing it in other languages when we start now with Turkish because other than Turkish. maybe later than in English version hmm. but my neighbors are Turkish in Berlin. So how can I reach them with <laughs> <this topics>? <laughs> <laughs> Wat de volgende wat de reactie van de op de De was ook erg positief. Ik heb veel vrienden uit de artist scene. And the next step is to make it vivid, that we can walk through the book, that we have workshops, that the topics in the book become live with people, that we don't have it as a theoretical uh, book, but yeah. Günlük yaşayan canlı bir varlığa dönüşmesi, bunun etrafında workshoplar, belki toplantılar düzenlenmesi olduğunu e, iletti Yana Hanım. E, peki Gülcan Hanım'a sormak istiyorum. Ortak çalışmalarınız evet. neydi? Evet. Ortak çalışmalarınız neydi? What will your common Hı -hı. E, activities for the future? Şöyle ben bundan 3-5 ay öncesine kadar böyle bir kitabın çıktığından hiç olmamıştım. Ama Yok hayır Tanışmadım. tanışıyorduk <gülüyor> Yana'yla da. Yani kitabı çıkardıktan bir süre sonra İstanbul'da da böyle aktivitelerin olabileceğini düşündükten sonra yani bu fikir kendisinde oluştuktan sonra kiminle birlikte yani bu Türkçe versiyonu kiminle birlikte bir çıkartabileceği konusunda yoğunlaşmış. Almanya'da bir araştırma yaptıktan sonra. Siz bulmuşuz. Evet bu konuyla ben ilgilendiğim için evet ve ben geçmişte zaten birkaç kere İstanbul'a geldim. Burada Almanya'dan Çevre Bakanlığı'yla birlikte o konferanslar düzenledik. Yani böyle biz bir araya ve geldik ve kitabın Türkçe cezo versiyonunu evet birlikte hazırlamak istiyoruz. Evet çok güzel ortak kültürlerin yani kültürlerin buluştuğu bir proje tüm. ...çok memnun olduk tekrar, tekrar evet, inşallah hoş da devamı gelir. Devamlı gelir. E, bugün Yeşil Çember'den e, Gülcan Niç hanımefendi ve Almanya'da küratör olan... E, ...kültür, sanat ve sürülebilirlik konularını e, bir araber işleyen Yana Prüs ile birlikteydik. E, haftaya farklı konularda görüşmek üzere ama bir anons yapacak mıydık nükleerle ilgili Felin? Hafta sonu 15 Şubat'ta e, Mersin'de bir nükleer e, mitingi var... Orada olanlar katılabilirse diye bir duyurusunu evet yapalım ne mutlu haftaya görüşmek, haftaya görüşmek üzere. Ekonomi ekoloji.